Hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. 13 yıl olmuştu annesini görmeyeli. Gün yaklaştıkça heyecan tüm vücudunu sarıyordu. Okyanus ötesi gurbet ellerde çalışmaktan başka gözü hiçbir şey görmemişti onca yıldır. Çok çalışmıştı hem de çok. Süt annesinin torunlarına kadar herkese birçok hediyeler alır. Bavulunu hazırlamadan son bir kez daha alışveriş merkezine gider. Reyonları dolaşırken gözüne şıkır şıkır parlayan şeyler ilişir. Onlar nedir diye görevliye sorar. Bulaşık teli olduğunu öğrenir. Şimdiye kadar hiç böylesini görmemiştir. Sanki gümüş türler. Evin köşesine bir ikisini koysan adeta etrafı aydınlatacak gibiler. Birden aklına onları memleketteki eşe dosta hediye etmek gelir. Hem güzel hem de ucuzdur bu ışıldayan gümüşi teller. Akrabaların çok hoşlanacaklarını beğeneceklerini aklından geçirir. Annesi de bu teller sayesinde saatlerce tencere olma derdinden kurtulacaktır. Bizim oralarda böyle şeyler yoktur diyerek kararını verir, raftaki gümüş parlaklığındaki bulaşık tellerinin tümünü satın alır. Saatler süren uçak yolculuğu sonunda sekiz bavulla varır köyüne. Yıllar yılı görmediği anasına hasretle sarılır, öperken kalbi duracak gibidir. Seni çok özledim anam, hep rüyalarıma giriyordun. Ben de seni çok özledim, oh! Mis gibi gogunu özledim yavrum. Seni iyi gördüm anam benim. Ya ah öyle değil gayri ayaklarım gecelen beni hiç uyutmuyor. Doktora baktırır. Sen üzülme be anacığım. Sen geldin ya gözümün nuru. O bana yeter gari. Buralar çok değişmiş. Geldiğim yerlere benzemiş. Çoğu iş yerine de yabancı isimler konmuş. Şaştım kaldım vallahi. Yolda büyük alışveriş merkezleri gördüm. Birçok şeyleri bedava dağıtıyorlarmış gibi, önleri insan kaynıyordu. He ya, doğru diyorsun, emmeye paran varsa gidiyon alışverişi. Yoksa yok. E ee, daha ne var ne yok? Heç işte, Hatça gelini biliyorsun. İnce kadının kızını everdik. Fadik'in hasu askere gitti. Böyle ne olacak bu gucuk göyde yavrum? Neyse, dünyanın ta bir ucundan geldin. Uçak yormuştur sene. Şöyle bir uzan da dinleniver gari. Uzanmaya fırsat kalmadan kapı çalınır. Annesi açar. Ev eşiğe kadar amcalar, teyzeler, akrabalar ile süt nine evlatları, torunları, konu komşu, muhtar hepsi de hoş geldin demek için dolmuştur. Sarılmalar, el öpmeler ve hatır sormalardan sonra sıra hediyelerdedir. Yedi bavul açılır. İçinden çıkan şekerler, çikolatalar çocuklara, sonra getirdikleri annesi ve gelenlere verilir. Ancak onun aklı açmadığı en son bavuldadır. Şimdi sıra ona gelmiştir. İçindeki gümüşü bulaşık tellerini görünce ne kadar şaşıracaklarını, ne kadar çok beğenip sevineceklerini düşünürken yüzünde mutlu bir tebessüm belirir. İşte son hediyem bu bavulda. Tüm gözler merakla bavula dikilir. Açıyorum, açıyorum, açtım der ve kapak sonuna kadar açılır. O da ne, o da ne yoklar. Nerede bu bulaşık telleri? Aman Allah'ım, hem de hepsi yok. Olacak şey değil, uçmadı ya bunlar diye düşünür. Bavulu alt üst eder. Yok, yok, yok. Belki bavulu kilitlememiştir. Hava alanında biri açmış, onları gümüş sanıp içinden almıştır. Yok canım, yok yok, kimsenin günahını almayayım. Ama nasıl yok olur onca tel? Acaba bavula koymayı mı unuttum? Ancak son kez kontrol ettiğimde bulaşık telleri içindeydi diye düşünse de aklına kurt düşer. Acaba içinde miydi, koymadım mı? Kafası allak bullak olmuştur. Ya da birime aldı. Eğer gümüş zannedip almışlarsa işlerine yaramayacaktı bu teller. Gümüş renkli bulaşık tellerini hediye ederken kendini hayal edip durmuştu. Oysa şimdi teller ortada yoktu. Sıkılır ter basar vücudunu. Ne olduğunu anlamadım yok olmuşlar ya da unuttum. Kısmetse gelecek sefere der gelenlere. Kendi de çok merak eder bulaşık tellerine ne olduğunu. Ama heyecanını, merakını gizlemeyi başarır. Aradan birkaç gün geçer. Yolu şehirdeki büyük alışveriş merkezine düşer. Reyonlar arasında dolanırken birden gözüne karşı rafta parlak bir şeyler ilişir. Işıldarken sanki ona göz kırpıyor. Hey sen buraya gel diyordur. Oraya doğru yönelir. Bu ne diye haykırmamak için kendini zor tutar. Renk dansı yaparcasına pırıl pırıl parlayan albenisi olan bulaşık telleri, satın aldıklarından daha ucuz, hem aynı marka hem de üç ayrı renktedir. Adeta gümüş, som altın ve bakırdırlar. Burada daha çok çeşidi ve güzelleri varmış diye aklından geçirirken çok içindedir. İyi ki bavulumdan teller çıkmadı. Bula bula bunları mı getirdi ta okyanus ötesinden diyenler olabilirdi diye düşünürken içini buruk bir hüzün kaplar. Nasıl olur da 13 yılda ülkede çok şeylerin değişebileceğini düşünememiştir. Kendini aptal gibi hisseder. Bir dahaki sefere kimseye hiçbir şey getirmeyeceğim. Buralarda her şey fazlasıyla var diye söylenirken içindeki merak duygusu da Kurt gibi kemirir beynine. Peki o gümüş renkli Bulaşık tellerine ne olmuştur Acaba içine Koymayı mı unutmuştur Ya da bavul açılıp içinden mi Alınmıştır Şimdilik ne olduğu gizemini korumaktadır Cevabı ise Evine döndüğünde öğrenecektir